Вот э, всей швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. ve 1. Sesli Meram 332. Karşı Radyo 204. 2 Kasım 2021 tarihimiz. Bir günce, bir arzi hal, bir tahayül, Bir meram, bir durum tahayülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Ağırlıklı olarak siyasa merkezi bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü. Karşı radyoda karşının sesinde Kadıköy'den Yankılanmaya devam ediyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. 204. defa bir meramın orta ortaya çıkmaya gayret ediyoruz. Bugün belirgin kılınmış bir cerahatin üstünden yükselen yeni ülke pratiğinin hayatın lafta değil de artık doğrudan mahfaza zemin kılındığı bir yerden sesleniyoruz. Bir asırlık demokrasi sisteminin bugün artık lime lime olunduğu ve hiçbir hakkın var edemediği dahası yurttaşın denek olmak dışında da seçeneğinin bırakılmadığı bir zeminin gerçekliğidir mahvetmek. Mana, meram, arz edilmiş aklın, sesin ve sözün, yekpare ve bütünlükteki hayatında kendisinin artık onların nasıl imkansız yaralarla bir ve beraberce tüketilmesinin meselesidir mahvetmek. Mahfı güncelleyen aklın sunduğu o istikamet üstünde her şeyin birbirine katıldığı ve ağırlıkla yıkımdan gayrı hiçbir şeye çabası göstermek bir yana deyim yerindeyse uğraşılmayan eylemlerin toplamıdır kastettiğimiz. Devletin veya devletlinin suna geldiği tüm o imkanlar dairinde koltuk sahibi kim olursa olsun devlet nezdinde sıradana pay edilen her şey bir yıkımın da kendisidir. Dönüp dolaşıp batıp çıkıp hep aynı odağa dönülmesinin meselesidir o mahvetmek. Bir asra yaklaşmış olan cumhuriyet olgusunun, demokrasi, istem ve pratiğinin yerinde iş buradlediği yerler esmektedir. Kurucu temsilin var ettiği bu vatan Türk'ün tespitinin, illaki betimlemesinin hiçbir yere getirmediği, gitmediği, daha da kötüsü yüceltiminin süreğen kılındığı yer sabitimiz kılınır. O vatan halen Türk'ün değildir. Bir Kemalist suretin, bir dibine kadar muhafaza gelen, bir ulusalcının, bir siyasal İslam'ın en hizbi akımının, en destursuz zor suretlerin ve patavatsız kareşin bir devinim içerisinde rövanşa meyleden el değiştirmelerle ve gelgelelim, hep rotasını sağa kırıp o mahfın döngüsünü her dem yeniden üretilendir. Bir ülkeye varılacak tahayyülü durmaksızın yenilenirken aslında yaşamın köküne baris gibi suyu dökülmesi çabasına düşülendir. Bir menzil... Demokrasi, eşitlik, adalet, barış gibi ivedi ve olması gereken standartlardan mahrum bırakıldığında orası bir cehennemin ta kendisi kılınır. Türkiye eskisi, yenisi, dünü ve günüyle bir kimliğe aitmiş gibi yapılırken hep ama her dem tarumar eden müşterilerin de yıkıldığı bir güncelliği taşır. Hayatın mahfı sadece görece bir kavramsal olarak değil, günbegün gün muktedirin pratikleri ve sona geldiklerinin yakınında sabit, sabık bir mesele dönüşlenir. Hakkın, hukukun, alenen terkine sahne olunan bir yerde hayatın normalleri bırakılmamıştır. Cürümlerin cerrahla birlikte kotarıldığı bir yerde, yurttaşlardan gayrısı yokken bir düşman hukukunun icadına yol olan ve yol alınan yerde o hayat döngüsünün kesintisiz mahfus söz konusu edilendir. Hakikatimizi bildirecek bir her şey yaşadığımız güncelliğe düşürülen devletinin gölgesindedir ki bu kesintisizdir. Bugün 1 Kasım biz kayda aldığımız gün Dünya Kobani günü. Kobani yıkıldı yıkılacak diye el pençe alkış kıyamet kopartanların Kobani'de terör örgütü YPG abi ne anlatıyoruz biz falan deyip dinlemeden e, YPG eşittir e, YPG diye biri yok ama olsun ya da bir ekip yok. YPG eşittir PKK eşittir şudur budur kantanasının ortasında Kobani direndi Kobani'yi anmak ve o faziletin içerisinde bunca yıkımın içerisinde hani Türkiye'de siyasal İslamcıların çeteleşerek giderek e, artık kendi kıyametlerini var eden ve kendi kıyametleriyle birlikte yolunu yönünü belirlediği bir zeminde. O çetelerin bir başkasının bu sefer ellerinde cidden kan olan bir çetenin işit denen e, namussuz deyusların karşısında hayat mücadelesi veren Kürt, Süryani, Ermeni, Arap, Ezidi ve Keldani halklarının birlikteliğini Kılıf uydurulmak istenir ve bu yıkılmak istenir. Oysa Kobani dirinir. Oysa Kobani tek başına bile olsa yaşam mücadelesini var der. Oysa Kobani uluslararası dayanışmanın ve kadınların birlikte bildikleriyle e, düşmanlaştırma, yani karşı taraftaki o şeytani deyusların var ettikleri işte kadını kötüleme, kadını lanetleme, kadını mal, mal adetme, Kadının satın alınabilir bir meça kılınması ve vesaire vesaire diye uzaya giren listelerinin içerisinde yaptıkları kötülüğün karşısında insanlığı savuna gelmelerinin meselesiydi. Buna dair bugün önemli bir gün. Buna dair bugün önemli bir çaba, bugün önemli bir mesele, bugün önemli bir gün ve bugün yıkılmadılar. Hani Nadine Mayenza bugün Kobani'den seslenir. Avukattır kendisi. Uluslararası dinsel özgürlükler ve insan haklarının evrensel planları çerçevesinde çalışan ailelerin yaşamsallıklarının yani muhalif kesimlerin çalışanlarının varlıklarını koruyabilmesi için gereken bir gündür. Bugün aynı zamanda Kobani'nin Kurtuluş Günü ve tabi ki ISIS'i ya da IŞİD'i ya da işte DAEŞ'i. Hangi adla anılırsa o deyyus sürüsü onlardan kurtuluşlarının günüdür. Bir tarafı Türkiye'ye bakar bir tarafı Suriye topraklarıdır ee, ve o ortak mücadele aslında bugün direnişin meselesidir de direnebilmenin meselesidir. Birazdan Kobane direnişi ve bu direnişle paralel 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili çok konuşan ve çok konuştuğuyla da hayatımıza kasteden Muktedir'in var ettiği bir davadan kesiti aktaracağım. Ama dediğimiz gibi her şey yolda düzülüyor. Kervan yoldayken düzülüyor ve meram ortaya çıkıyor. Kershal ile başlamıştık. Ignorance, D&O Records'tan farklı bir alternatif ses. Mental balastla devam edeceğiz yine Kershal'dan. Hemen arkasına Auris bu sefer Root Core ile beraber Metro 54 Goldfeld Records'tan haftanın açılış parçalarını dinleyelim. Sonra Sesli meramda beraber olacağız. Let's go. Yes.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 Amen. Mm -hmm. Merham karşıladı da devam ediyor. Bu arada diyor ki Dünya Kobani Günü diye. E, bu arada o bildirimlerin önemli bir kısmında da hala Türkiye'nin etkin bir biçimde saldırmaya hazır bir cüretle kıyıda beklediği de paylaşılıyor. Yani en başta da zaten işte Nadin Aynza'nın bildirimlerinde hani işitide defettiler ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hala bir biçimde o bölgede. Ki Amerika'nın varlığını bilinmesine rağmen o bölgeyi etkin bir şekilde yok etmek için ya da Kürt halkını nefes aldırmamak için saldırabileceğini her an bu cüreti sergileyebileceğini gösteriyor. Ki büyük devletler tepişirken Türkiye'nin büyüklüğü de bir yere kadar olmadığı da artık ortaya çıkıyor. İşte dostum Biden bilmem ne Biden şöyle Biden böyle Biden deyip muhabbetler edilirken o kırım hali o nitelikli yıkım bir süreğen süreklilik kılınıyor. Ee, mesela birazdan değineceğim işte bahsettiğim gibi eylemleri eylemleriyle alakalı olarak düzenlenen bir dava var ve bir sirk aslında. Bugün Selahattin Demirtaş eski HDP Genel Başkanı, Denir son 20 gündür protesto sloganlarıyla iniyor. Duydunuz mu veya duyuyor musunuz diye soruyor. Tabii ki kimse duymadı onu yazana kadar. Ee, artık olmayan bir devletin varlığı. Ve niteliğiyle beraber hepimizin hayatında çürütmeye dahil oluyorlar. Bahsedelim. DAEŞ'in ya da işetin Kobani'ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014'te yaşanan eylemler gerekçesiyle HDP eski eş Genel Başkanları, MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 108 isim hakkında açılan Kobani davasının 5. duruşması 7. oturumu Sincan Dezaevi kampüsünde görülmeye başlandı 27 Ekim tarihinde. Eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş burada bir tutukluluk durumuna dair söz alır. Ve burada bir savunma yapmayacağını da bildirir. Anayasa mahkemesi kapatılsın diyerek hukuki anlamda bir müdahale gerçekleştirdiğini söyler. Bir grup arkadaşıyla 5 yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Demirtaş 5 yıl birilerini hala tatmin etmiş değil. Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Mahkeme ve heyete dahil olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kesinleşmiş kararıyla somutlaşmış bir durum olan siyasi kumpas davalarında görevlendirilmiş yargı mensupları AKP MHP'nin yeniden kazanması için bir siyasi çalışma yürütüyor. Mahkemenin çok defa ara kararında ahim kararı bizi bağlamaz dedi. Anayasanın 90. maddesini tanımıyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'ni ahimi tanımayan bir yargı merci, kendisine yargı merci diyen bir mahkeme heyeti bizi hukuk adına nasıl yargılıyor diye sual eder. Gerekli savunmalarımızı yaptık, savunmalarımız da halkımıza karşı sorumluluğumuz gereği olarak yaptık. Yoksa ben de dahil hiçbir arkadaşımın yargılayacağınız somut bir delil bile yok. Ama yalan deliller var, yalan tanıklar var. Ülkenin Cumhurbaşkanı ki kendisi AYM üyelerini yarısından daha fazlasını atamış durumda HSK üyelerini belirliyor. HSK üyeleri de siz belirliyor. Dolayısıyla buraya sizi atayan Cumhurbaşkanı'dır. TC mahkemelerinde yargılaması gereken tek bu dosyalar mı var? Neden bırakmıyorsunuz hukuk işlesinin derdin ne? Derdin bizim tutukluğumuz üzerinden HDP'yi terörize edip muhalefete saldırmanın da bir aracı olarak kullanmak bu davaydır. Bugüne kadar hiç talihimi talep etmedim çünkü beni tutuklayan siz değilsiniz. Bir bırakacak olan da siz değilsiniz. Erdoğan'ın talimatıyla burada tutuklu bulunuyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Biz dimdik onurumuzla direniyoruz. Halkın dir iradesiyiz biz. Biz halkın seçilmiş vekilleri olarak 5 yıl önce evimizden maskeli kişiler tarafından kaçırıldık. Siyasi rehiniyiz bizler. Erdoğan ve Bahçeli olduktan sonra adam anayasayı kapatın diyor. Siz gerçekten onurlu olsanız cübbenizi çıkarır. Biz hukukun üstünlüğünü kimseye ezdirmeyiz dersiniz diye söy söyler. Kendime bir şey istemiyoruz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Biz siyasetçiyiz ve siyaset yürütüyoruz. Mezarda da olsak yürütürüz. Size ne oluyor? Yapmayın etmeyin. Ben bu davada çok konuşmayacağım. 5 yıldır zaten aynı iddianamelerde savunma verdik. Ahim kararı ihlal kararı verdi. Şimdi sizin karşınıza çıkıp da ne diyeceğim? Türkiye'nin en temiz, en onurlu siyasetçileri, insanları var karşınızda. Şiddete bulaşmadık. Barış için uğraştık. Yapmayın. Ne karar verirseniz verin muhtemelen siyasetin dışında bir karar olmayacak ama Allah aşkına bunu düşünün. Gece gündüz nedir ya Erdoğan, Bahçeli, Soylu hakkımızda katiller deyip duruyorlar. Sizin haddinize mi bir ya bizi katil ilan etmek? Daha yargılama bitmedi ama 50 defa katil ilan ettiler. Mahkeme bunun karşısında sessiz kalıyor der. Mahkeme heyeti de zaten suskunluğunu tescil eder. Belirgin bir biçimde bir cerahatin üstünden yükselen yeni ülke pratiği hayatın lafta değil de artık doğrudan mahvana zemin kalınık tutsak alınmış olan Demirtaş ve yoldaşlarının onca açık ve yalan bir biçimde aralıksız Kobane davası süreçlerinde bildirdikleri hakikat bunun belirgin bir yansızdır. Kürdün hakkının hukukunun bir normatif bırakılmadan çalınmasının tüm o belirsiz bir biçimde sürekli yenilenen nefret ediminin paralelinde mahvın güncelliği ne olduğunun da ilamıdır Demirtaş'ın savunduğu cümleler. Dahası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin var ettiği hukuk hususluğu bildirip Demirtaş'ın özgürlüğünü işaret etmesinin üstünden bunca zamana karşın o sözleşme ve hükümlere uyacağını riayet eden bir ülke, tam da hakkı, hukuku, kanunu takmadığını dava sürecinde belirgin bir şekilde o kararları inkar ederek gösterir. Mahfınta kendisinin niyete kabul ettiğinin tekmiri birden sureti, Demirtaş'ın meramındadır. O dava sürecinden bu yukarıda gördüğümüz ve bahsettiğimiz Kobane davasına kadar pek çok farklı celsede bir kere daha bir kere daha bildirilendir. Cerahati, cürmü, kötülüğün her türlüsüyle bir menzil inşası şu sahada hala yolunda yürünendir. İyi de nereye kadar? İyi de daha ne kadar? Diyelim. Bir bir bağlaç yapalım. Auris bu sefer tek başına Operating on Instinct Goldfat Recourse'dan gelecek. Arkasına Askel ve LRE Solvent Recourse'tan bir uzun çalar yayınladılar. Perfect, Perfect Symmetry parçanın ismi Re-Alum Featuring'i ile gelecek. Burası sesli meram. Karşı raludayız. <Gülüyor> karşı radyoda devam ediyor. Dedik ya bu bir küresel inkar ve Türkiye gibi bir ülkede yeni denirken aslında nasıl eskinin celahati vaad edilir? Bunu çok bariz, çok önemli bir örnek. İyi Parti'nin genel başkanı olan Zat-ı Muhterem Siirt'in kurtulanın içerisindeki bir ziyareti dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor biz buna karşıyız. Şu anda sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Sözlerinden sonra kurtulan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt propagandası yapmak iddiasıyla hakkında soruşturma açılan esnaf Cemil kesen polisler tarafından gözaltına alınıyor. O günün akşam saatlerinde emniyet temsil işlemlerinin sona eren savcılığa çıkarılıp ifadesinin ardından serbest bırakıyor. Orada bir hakikati dile getiriyor. Avukat HDP'li Meral Danış Beştaş Taş Taşkesenin hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasının birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandığını belirtip emniyet sorularına baktık. Sorular şu. Kimden talimat aldınız? Hangi örgütten talimat aldınız? Herkes biliyor. Tüm bu bölgeyi gözerseniz size buranın Kürdistan olduğunu niteler dedi. taşın konuşması esnasında polisler açıklamayı engellemeye çalışır. Bunun üzerine de polisler açıklamayı engellemesin. Polisler şu anda suç işliyor. Biz burada açıklama yapmak için izin alınmak zorunda değilizler. Başkesen Beştaş Taşkesenin emniyet ve sabzalık ifadesinin gördüklerinde büyük bir korku gerçekleri inkarı şeklinde yorumladıklarını söyler. Kürtler Kürdistan'ı Kürdistan'dır, der. Kendilerini de Kürdün der. Bunun için kimseden talimat almalarına da gerek yoktur. Türkiye toplumuna bu şekilde işte bu inkar siyaseti Türkiye toplumuna hiçbir katkı yapmaz diye bildirir. 98 yıllık 98 yıllık bir cumhuriyet deneyimi ve hala kırmızı çizgilerin zerreye miskal değişmediğine dair önemli bir saldırı Cemil Taşkesen'e ve Kürt halkına vardır ki daha, daha sonraki röportajlarında Cemil Taşkesen zaten bu iddiaları da niye savundun tırnak içerisinde Kürdistan taahhülünün aslında bir hakikat olduğuna dair gerçeği yani gerçeği söyledimler daha ne yapsın adam beyefendi insan De 15'in derin karanlığında bütün o batı Ermenistan hakikatine, Pontus Rum gerçekliğine, küçük Asya tanımlamalarına hadreti dahi dahil edebiliriz Tabii ki hala Hatay gibi yerlerin adlarına karışan görüşen bunu sonlandırmayı da o da bayislerinde kapsayıcı olan soykırım temelinde sonlandırdığını düşünen Zevat'ın icraatı tam da o bayram ilan edilen günde bir var edilir 29 Ekim günü Cumhur'un bayramında yeniden Cumhur'un tekliften mülem olduğu zikredilir. Bu millet Türktür, bu topraklar Türk'ündür. Gayrısının değil, bayislerinde olduğu gibi. Hakkaniyet kavramının yıkımı Mahf'ın da kendisi aralıksız güncellene gelir. Taşkistan tarafından zikredilmiş olan Burası Kürdistan bahsi bir laf kalabalığı, bir çıkış var etme hal ve istemi değil doğrudan hakikatinde ta kendisidir. Buna yanıt duraksamak nedir bilmeden bir biçimde gözaltına almak, yaygın medyadan da insanların aidiyetlerini sunmalarını karşıt bir dille hizav içmek, hedef almak ve böylesi bahislerin yükünde bir ülkenin o mahvona da mahvolma halinden uzaklığı hiç söz konusu edilebilecek kadar uzağa taşımak var edilir ve bununla beraber bir gurur duyulur ama ne güzel işte Kürd'e Türküm dedirttik. bilmem ne falan filan Rezilliğin denizkasının orta yerinde Cemil Taşkesen'in suna geldiği ya da Cemil Taşkesen'in gösteri geldikleriyle birlikte bir mahfun şekillendirilmesi devam edilir ki aralıksız zaten e, Başamir ve faşistin ortaklaşa gerçekleştiği AKP-MHP iktidarın koalisyonunun denkliğinin sunduğu şey bu ülkeyi siyasal İslamcılarla neofasiistlerin birlikteliğinde sadece bunlara ait yeni bir Türk kavramını ortaya çıkartıp dinli imanlı Allah'lı kitaplı götürmelerinin sövüşlerin hırsızlıkların rantın çetelerin peşlerinin sırtlarının sıvazlanlığı ve ganimet, ganimet ganimet ganimet ganimet paylaşımının aralıksız ganimet paylaşımının var edildiği ve hakkın hukukun insanlık meselinin tamamen çiğnendiği bir dönüşümü var. Etmek. Olduğu da artık yetten karşıya çıkar. Ve yani Demirtaş'ın içeriden seslendirdikleri ve onunla beraber bu Kobani davasında aralıksız yargılanan insanların da var ettikleri gibi her şey kendiliğinden gözle görülür bir biçimde karşılaşmış karşılaştığımız birçok mesele ortaya çıkartır. Ve Kürtlerin Kobani içinde dediği gibi siz dayışleştikçe biz Kobani'yle derler. Ona da dair küçük bir detay var. yapması gerekeni bildirmişlerdi. İşte bu kayıtta onun bir detayıydı. Bağsız, bağlansız ve bağımsız seslerin güncesinde dediğimiz gibi her şeyi birbirine bağladığınızda Türkiye gerçekliği de karşımıza çıkıyor. Askel ve L.R.E. Bu sefer Winslow'la beraber Taking Forever. Hemen arkasına Stimpy, Soulful Baby. Focus Recordings'ten haftanın finaline doğru evleniyoruz. Hızıktağ sonuna geliyoruz. Cumhuriyet 98 yaşında diye boylu boyunca reklamlar ilan panolarını kapsarken bir gün sonra unutturuluyor bunlar. Aslında olmakta olan Cumhur'un artık sesinin de derdinin de tasasının da neşesinin de K ile dahi bu sahnede alınmadığını örnekliyor. Bütünüyle mahvun eşlikleri arasında Adalet Ligi'nden o eşitlik sıralamasına, dünyadaki demokrasi pratiklerinin var edilmesindeki sonuncu basamaklara doğulu ilerlenmeden ekonomik çöküş haline bir bütün halinde komple 32 kısım tekmeli birden ceraat var edilir. Bundan hala mahvolma, bundan çok daha büyük bir hakaretamizlik söz konusu mudur? İktidar kliklerinin dün olduğu gibi bugün de sadece kendi bekaları için mücadele etmesinden ve hiçbir biçimde iyileştirme imkanı, tahilü ya da eyleminde bulunmamalarından çok daha büyük mahvetme isteme olabilir mi? Devri sabukların iktidarında hayat ceraata rehin edildi. Düzen her günü biraz daha bir kademe daha aşağı çekip bu mahvun döngüsüne rehin sureti var etti. Her şeyin seçimle gelip seçimle gideceği zikredilirken zorbalığın tahakkümü artık bir seçenek olmaktan çıkartılıp tek bir istikamet kılındı. Mahvetmek tam da bunlar değil midir? Hala mı değildir? Dediğimiz, paylaştığımız ve birbirimize aksettirmeye çalıştığımız şeyler tam da bu meseleleri kapsıyor. Tam da bu meseleler üstünden ilerliyor. Çünkü bir Yeni ülke titrinin ortasında bugün anlatılan, bugün anlatılmayı bahsetilen meselelerin toplamında yekününde bir mahvetme şekillendiriliyor. Bugün Dünya Kobani günüydü, yarın o da uzun olacak ama o insanların orada var ettikleri mücadele hakkını bugün YPG'ye, ya da PKK deyip de aşağılamaya gayret etmek en başta orada mücadele veren ve bu tutsaklık çemberinde o çetelerin var ettikleri kötülüklere karşı ki bunun bir benzerini Türkiye'nin el attığı çetelerin var ettikleri işte Efrin'de çalınan zeytinlerden zeytin ağaçlarından hatta sürekli birbirlerinin girmelerinden biliyoruz. Ve bunu aynı zamanda İdlib koridorunda Rusların baskısıyla işte Rusların bombalamalarından falan biliyoruz. Bir hayat mücadelesi sergileniyor. Bu hepimiz için önemli. Hepimiz için gerekli olan bir Açılımın elzemliliğini göstere geliyor. Savaşmadan hayata varabilmenin önemliliğini gösteriyor. Zaten Türkiye'nin tescili ortada. En son işte uluslararası mali eylem görev gücünde mesela FAF'da kendine göre bir yerini bulmuştu. Dünyanın dibine doğru seyahatine devam ediyor. Büyük liderimiz asrın dünyanın bilmemnesi. nesi. Stimpy, Free Words. Biz mücadele etmeyi bir soluk aldığımızca anlatmaya gayret edeceğiz. Burası karşı radyoydu. Karşı Radyo'da Sesli Meram'daydınız. Görüşürüz.